Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb'in kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, Ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi? Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek, mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça, sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuaib'in kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, Ey ahali! Andolsun ki eğer Şuaib'e uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da, yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuaib'i yalanlayanlar, sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'i yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ''Ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm?'' ''Biz, Hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olalım. Sonra kötülüğün, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlardan dolayı yakalayıverdik. Memleketlerin halkları, Geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra, Yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki, biz dileseydik onları da öncekiler gibi günahları yüzünden cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar hakkı işitmezler. İşte memleketler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah, kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı, apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de, onları, mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle gönder. Firavun, eğer açık bir delil getirdiysen hadi göster onu bakalım. Şayet doğru söyleyenlerdensen, dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Apaçık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler, o bakanlar için bembeyaz olmuş. Firavun'un kaminden ileri gelenler dediler ki, şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. Firavun ileri gelenlere, öyleyse siz ne düşünüyorsunuz dedi. Onlar da şöyle dediler, Musa'yı ve kardeşini bir süre beklet, haklarında bir işlem yapma ve şehirlere toplayıcılar yolla. Bütün usta sihirbazları toplayıp sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır değil mi dediler. Firavun evet, üstelik siz ücretle de kalmayacaksınız. Mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar ey Musa ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım dediler.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 ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlarsa secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettimse, dedi. ''Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Göreceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da ibret olsun diye sizin tümünüzü elbette asacağım.'' Dediler ki, ''Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır... ''Ve Müslüman olarak bizim canımızı al.'' Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, ''Sen sihirbazları cezalandıracaksın da, Musa'yı ve kavmini bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler.'' diye bırakacak mısın? Firavun, ''Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız, biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz.'' dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır, dedi. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi. Geldikten sonra da. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak edecek ve sizi bu yerde Mısır'da egemen kılıp,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 İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki, bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere, başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar. Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Üzerlerine azap çökünce, Ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi, İsrailoğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına miras çıkıldık. Rabbinin, İsrailoğullarına verdiği güzel söz onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme İsrail İsrailoğulları, ey Musa, onların kendilerine ait ilahları, putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana dediler. Musa şöyle dedi. Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz bunların din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Sizi alemlere üstün kılmışken Allah'tan başka ilah mı araştırayım size? Hani sizi firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceyi tamamladı. Musa kardeşi Harun'a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 Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar,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 İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, ''Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz.'' dediler. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, ''Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız, Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?'' dedi. Öfkesinden levhalara attı ve kardeşinin saçından tuttu onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ''Ey anam oğlu!'' dedi. ''Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma.'' Musa, ''Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.'' dedi. Buzay'ı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatındaysa bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan, tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.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 ''Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.'' Allah şöyle dedi. ''Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.'' Onlar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 Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta ''Ya Rabbi bizi affet'' deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor... Tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, ''Bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz.'' demişlerdi. Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse, ...onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair... ...onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için... ...ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara...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 Ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.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 Ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir. Onlar düşünmediler mi ki çok iyi tanıdıkları, kendileriyle iç içe yaşamış olan arkadaşlarında, peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Onlar göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama, Allah'ın yarattığı her şeye, Ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar. Sana kıyameti ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır.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 ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan,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 Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir Hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki onlar edindikleri ilahlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için birdir. Sonuç alamazsınız. Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi hemen onları çağırın da size cevap versinler. Duanıza icabet etsinler. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Ya da işitecek kulakları mı var? De ki, hadi çağırın ortaklarınızı. Sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım. Çünkü benim velim kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder. Allah'tan başka taptıklarınızınsa, Size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar görmezler. Sen af yolunu tut. İyiliği emret. Cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz o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 Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten mümindirler. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı. Müminlerden bir grupsa bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taif eden birini... O sizindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kâfirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Hani Rabbinizden yardım istiyor yalvarıyordunuz. O da ben size ardarda bin melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah'ın katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor. Sizi temizlemek Sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım, şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu onların, Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın.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 işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan gerçeği görmeyen sağırlar dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır hakka yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulü'nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki O'nun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah'ın azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Biliniz ki Mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman, ''Duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.'' dediler. Hani onlar ''Ey Allah'ım eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir.'' demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescide haramdan müminleri alıkoyarken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 <gülüyor> Şüphe yok ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir. Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yağarak cehenneme koymak için böyle yapar.